Bölüm 78. İdarecilerin emri altındakilere şefkatli davranmaları, aldatıp kötü davranmaktan uzak olmaları. Sana uyup seni izleyen müminlere kol kanat gel, alçak gönüllü ol. 26 Şuara 215. Şüphesiz ki Allah adaleti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 İdareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Hadis 654. Ebu Ya'la Makil İbn Yesar Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah'ın herhangi bir kulu yükümlü olduğu kimseye hıyanet veya zulmedip ölürse Allah ona cennetini haram kılar. Başka bir rivayette onlara sahip çıkıp korumazsa cennetin kokusunu alamaz şeklindedir. Buhari, Ahkam 8. Müstemin değişik bir rivayeti şöyledir. Müslümanların işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir yönetici o Müslümanlarla birlikte cennete giremez. Hadis 655. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Benim şu evimde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allahım, ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de Onlara yumuşak davrananlara, sen de hem bu dünyada, hem de ahirette yumuşaklık göster. Hadis 656 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İsrail oğullarının devlet işlerini peygamberler yönetirdi. Bir peygamber ölünce başka biri onun yerine geçiyordu. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecek. Pek çok halifeler gelecektir. Bunun üzerine sahabe "Ya Resulallah, bize bu konuda ne yapmamızı emredersin?" diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sırasıyla bunların siyasi otoritesini kabul edip ellerini tutun onlara karşı vazifelerinizi yerine getiriniz onlar size karşı görevlerini yapmazlarsa Allah'tan size yardım etmesini isteyin zira size karşı olan vazifelerini yapıp yapmadıklarını Allah onlardan soracaktır hadis 657 Aiz ibni amr'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Kendisi Ubeydullah İbn Ziyad'ın yanına girmiş ve ona şunları söylemiştir. Oğlum ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yöneticilerin en kötüsü merhametsiz, zalim ve katı kalpli olanlardır. buyururken işittim. Sakın sen o yöneticilerden olma. Hadis 658. Ebu Meryem el Ezdi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre kendisi bizzat muaviyeye şöyle demiştir: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: Allah bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapardı. O kimse onların dertlerine ihtiyaçlarına ve sıkıntılarına karşı, sorumluluğunu yerine getirmezse, kıyamet günü, Allah da, onun dertlerine, ihtiyaçlarına ve darlıklarına bakmaz. Bunun üzerine, Muaviye, halkın ihtiyaçlarını kendisine duyurmak için, bir adam görevlendirdi.